onları yarattıktan sonra kendi hallerine bırakmadı. Deistlerin dediği gibi Allah kainatı yarattı ve haşa kenara çekildi, isteyen istediğini yapsın dedi. Doğruyu yanlışı göstermedi. Sonu azap olacak, sonu mükafat olacak fiilleri detaylarıyla tasnif edip kulların önüne koymadı. Dolayısıyla kullar el yordamıyla kendi doğrularını kendileri bulacak. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendileri karar verecek gibi bir anlayışları var. Allah'a inanıyorlar ama bu aşamaya geldiğinde burada arıza söz konusu oluyor. İşte bu noktaya dikkatimizi çekercesine imamlarımız diyor ki Allah sallâ insanları yarattı ama kendi başlarına bırakmadı. Onlara kendisine itaat etmelerini de emret. Ve tabi hiç şüphesiz bu itaati nasıl yapacaklarını da gösterdi, öğretti onlara. Detaylı olarak şunu yapın, bunu yapmayın. Ve emarahum itaatihi onlara kendisine itaat etmelerini emir buyurdu ve nehahum an masiyetihi ve kendisine isyan etmelerini, masiyete düşmelerini de yasakladı, onları bundan men etti. Dolayısıyla önlerine her türlü bilgiyi koydu, doğruya yanlışa dair, hakka batıla dair önlerine her türlü bilgiyi koydu. Cenab-ı Hak kainatı yaratıp, insanı yaratıp, daha aşağı bir kenara çekilmiş değil. Hayatın fiilen içinde o hayata her an müdahale ediyor. ''Külle yevmin huve O her an bir iştedir, bir işleyiştedir. Her an hayatımızın her lahzasında Cenab-ı Hakk'ın yaratması var, iradesi var, takdiri var.